Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı çok yoğun ve çok sıcak bir e, Baro Genel Kurulu gündeminden sonra e, şimdi bu Baro Genel Kurulu ile ilgili e, değerlendirmeleri yapacağız. Açık Radyo'nun e, işte vefakar ve cevâkar e, hukuk güvenliği ekibi, e, avukat Aynur Yazgan, avukat Ümit Altaş ve avukat Bahri Belen, e, İstanbul Barosu e, dünyanın en e, sayı ve üye olarak en çok üyeli barosu. Onun için en büyük barosu lafını kullanmıyoruz. Ee, şimdi bu genel kurulu değerlendireceğiz. Çok önemli bir kurum özellikle Türkiye'de çok önemli bir kurum. Savunmanın örgütü, avukatların örgütü, yargı ve hukuk üzerinde etkili olabilen, etkili olmuş bir örgüt. Ee, ama genel kurulla ilgili konuşacağız. Bu konuşmanın sonunda e, bu üç açık radyo hukuk güvenliği programcısı aynı bir sonuçta birleşmeyecek sanıyorum çünkü işte e, Ümit Altaş 20 yıllık kıdemi olan bir avukat Aynur Hanım 30 yıl civarında 30, Bahri Melen ise 37, 37 Bahri Velen ise 46 yıl. Şimdi e, genel kurulun değerlendirilmesi sırasında e, hepimizin aynı e, noktalarda buluşma imkanı olmadığı açık. Çünkü zaten e, biraz baroyu baroları, genel kurulları izleyen e, dikkatli açık radyo dinleyicilerimiz görecektir ki avukatların hatta bence diğer meslek örgütlerinde de mesleki kuşak çatışması açık. Yani yargının hukukun ve meslen geldiği hal nokta konusunda e, her baro seçiminde üstatlar sorumluluğu gençlerin ligisizliğine, gençler ise üstatların bu düzeni asla kendilerinin var etmiş olmasında buluyor, e, etmemiş olmasında buluyor. Şimdi bu laf aslında T24'de yayınlanan e, avukat Genç bir avukat bize göre göksun gökçe göndermezin e, e, ve tıpkı bu sözlerde olduğu gibi e, biz de genel kurulu birçok arkadaş böyle değerlendirdik çünkü e, göksun da böyle söylüyor e, 2000 21'de yapılabilen 2020 seçimlerinde oy kullanma oranı %50. Oysa bugün yani zamanında yapılan ve kritik bir hukuki, yargısal siyasi süreçten geçerken 2022 İstanbul Barosu, dünyanın en üye olarak kalabalık Barosu'nun katılımı %42 yani 56 bin seçmenin e, katıldığı, e, bulunduğu bir baroda yüzde 42 bir katılım olmuş ve kazanan önce ilke Çağdaş Avukatlar grubunun adayı ve işte 144 yılın ilk kadın başkanı Filiz Saraç meslektaşımız e, 7 bin oyla kazanmış. Yani 56 bin seçmenin bulunduğu, 56 bin üyenin bulunduğu. İstanbul Barosu'nda kazanan Filiz Saraç 7 bin oy almış. %12 Hatta... ile Bahri abi. Efendim? %12. Evet. %12 ama yani bu totalin üzerinden %12. Yani 23.899 oy kullanılmış öyle bakarsan %30'unu yani almış. Şöyle, yok şöyle 57 bin tane avukatın oldu İstanbul Barosu'nun %12 oyunu alan önce ilki seçimi kazandı. Yani kalan... Genel, e, Genel kullanılan koyuna... oya bakarsan haksızlık etmeyin Kullanılan oyda 23.899, 10 üzerinden baktığında da 104. Çatışmamız yani? hemen şimdi başladı. Ee, İstanbul Barosunun toplam 57 bin avukatı var. 57 bin avukattan yalnızca 7.000 bin oyu almış. Yani yüzde 12 evet. almış. Önce ilki Çağdaş Grubu bugün yönetimi kazandı. Yani yüzde 88'i şu anda bu gruba oy vermemiş, oy kullanmamış Katılar ya genel. Katılan vermiş gibi bir oy vermiş ama işte problem orada. Herhalde e, şeye gelmeyen yani genel kurla ge gelinme işinin tek nedeni önce iki mi? biz verdiğimiz miyiz bunda sorumlu? E, orada çatışmamız şu sadece tabii Bahar abi şeyden bölmeyeyim. tekrar söylüyorum. 57 bin tane avukatın yalnızca e, %12'si yani gelen giden oy kullanan, kullanmayan değil. evet... 157 bin tane avukatın şu anda bulunduğu İstanbul Barosu'nda sadece %12'sinin oyunu almış olan bir grup iktidarda yani bu kadar az kimin sorumlu olduğunu zaten çatışacağız zannedersem konuşacağız ama bu kadar %11 12 oyla bir grubun iktidarı almasının tabii çeşitli tartışmada çeşitli sorunları var yoksa haklısınız katılanan yani 24.000 kullanılan oy var bunun 23 gün geçerli oy e, bunu aldığınızda yüzde 30'lara tekabül ediyor ama e, toplam oy üye sayısının yüzde on'si ile iktidar olmuş bir grup var e, Ben daha fazla bölüneğin herhalde konuşacağız zaten Evet Evet ben sadece bu genel kurulda bu 56 bin küsur veya veyasinin yuvarlamanızla 57 bin Seçmenin veya üyenin bulunduğu İstanbul Barosu'nda e, seçime katılanların sayısı oranı yüzde 42. Ve e, siz e, bu 56-57 binin yüzde 12'siyle 7 bin oy alarak seçimi kazandı diyorsunuz. Ankara'da da Göksun ona işaret ediyor. ya yani İstanbul Barosu Genel Kurulu'ndan iki hafta önce seçimini tamamlamış olan Ankara'da da katılımın çok düşük olduğu söyleniyor. 21 bin üyeli baroda da 11 bin oy kullanılmış. Oradaki artık listeleri ve kazananları tekrar etmiyorum. Çünkü İstanbul Barosu'nun bu seçimlerini değerlendirelim, konuşalım diye düşündük. Peki bu bu Seçmenlerin veyahut baro üyelerinin e, bu genel kurulda katılanlarının diyelim veya katılmayanların da ayırarak iki şekilde düşünebiliriz. E, kullandıkları oyun e, yönü, rotası veyahut sebebi ne e, işte 8 ay önce yapılan seçimdeki duruma göre e, seçime katılan gruplar arasında bir fark var mı? Bunları en e, genç olan Ümit arkadaşımızdan dinleyelim. Sonra da Aynur Hanım e, bunu değerlendirsin. Ben de söz hakkım en az olarak e, 46 yıllık avukat olduğum için en son böyle bir kelime, bir cümle kullanayım. Ben öncelikle şeyden gireyim. Yani katı, itiraz ettiğim noktalardan bu genç vurgusu o kadar çok yapıldı ki bence tam tersine ters bir etki doğurdum. Aslında sorun genç yaşlı olup olmama sorunu değildi. Biz de burada üç avukat olarak mesela bir kavramda yani bir programın üst başı olan hukuk güvenliği ilkesinde. E, buluşmuş durumdayız. E, aslında bence sorun yaştan daha çok e, belli bir şekilde hukuk politikasından uzak durulmasının sonucuydu. Yani hatlar, özgürlükler, hukuk güvenliği bu tip ilkeler yaşa bakılmaksızın e, bir araya getirebilecek temel kavramlardı. Fakat adaylar e, bu dönem neredeyse birbirinden farklı olmayan, aynı söylemleri içeren e, ve tırnak içerisinde vaat olarak nitelendirebileceğimiz e, ifadelerde bulundular yani burayı biz de programı... bunlar nedir ümitçi mi yani, Mesela şey gibi düşünün Ben siz Aynur Hanım e, bir araya gelsek zannedersem biraz da böyle kredi de alsak bir restoran bir lokanta açabiliriz orada diyebiliriz ki avukatlar geldiği zaman yüzde on beş indirimli olarak yemek yiyebilir. Yani şu anda öncelikle Çağdaş avukatın e, vaatlerinden bir tanesi restoran açmakta, kafe açmaktı. E, hani bu biraz böyle esprisli bir kenarı bıraktığımızda işte efendim X-Ray cihazı var, arama var e, doğal olarak da böyle olmamalı. E, avukat daha saygın olmalı. Gelemediğimiz koridorlar var, bunlar açılacaktır. CMK ücretleri artırılmalı. E, i̇şte e, adliyeler arasındaki servis, şeyleri güçlendirilmeli, kreş açılmalı. Ya Bunun tersini söyleyebilecek bir yadar var mı? E, herkes aynı şeyi söyledi. Var olan, 20 yıllık iktidarda olan ve tekrar kazanıp iktidara, e, iktidarını devam ettiren öncelikle Çağdaş Avukatlar grubu bile bunu söyledi. Yani ee, doğal olarak da, ya bir dakika sen zaten iktidardaydın ya da diğerleri de onun dışında farklı bir alan söylemiş. Çünkü politika olmadığı zaman, politikanın böyle mayınlı bir arazi olarak görüldüğü bir yerde herkes 4-5 tane temel kavram kullandı, hashtaglerle. Etkin baro, güçlü baro, güçlü avukat, yalnız değilsin, birlikte yöneteceğiz. Ee, tamam, şimdi o zaman şu soruların cevapları kaldı e, tamamen e, bir boşluk alanında. Tamam, etkin baro, güçlü baro ama ne için? Yani restoran açmak için mi? Ya da X-ray cihazını kaldırmak için mi? Ya da adliye içerisinde yalnızca giremediğimiz alanların açılması için mi? Asansörleri hakim ve savcılarla birlikte kullanabilmemiz için mi? Şimdi, e, ya biz e, bu alanda gençleri çağıracağız. Onun için de onlar bu ekonomik e, yoksunluklar içerisinde e, mücadele ediyorlar. Ona yönelik olarak da politik ayrıştırmadan değil doğal olarak da buna ilişkin vaatlerde bulunursak gençler de koşarak gelecek gibi herkesin zırnlı bir şekilde açıktan söylemedi. altta gizli bir ortaklık vardı. Söylemler daha çok buna doğru gitti. Bir, yoksunluk, ekonomik anlamda yoksullaşma bu sorunlar sadece gençlerin sorunu değil. Bu bütün avukatları kapsayan bir sorun olarak karşımıza dağ gibi duruyor. Ama bu... Ee, belki Göksu'nun da yazısında belirtti ve diğer şeyde ya bugün adliyelerde savcılık koridorlarının kapanmasından tutun e, ondan sonra diğer otopark meselelerine kadar bunlar güncel sorunlar değil yalnızca bunlar avukatlığın içinde bulunduğu o alanın içerisinde bir politika üretilmemesinin, iktidarın avukata yaklaşımının bir sonucu. Bir de bazı kavramların e, bence içi boşaltıldı. E, bu kavramlar neydi? Bu kavramlardan bir tanesi insanlar neden İstanbul barosuna oy kullanmaya gelmiş bir sadakat ilişkisinin olması gerekiyor. Yani sadakat dediğimiz değil de içten bir bağlılık. Yani ben barom hak ve özgürlükler mücadelesi içerisinde çok önemli bir alandır. Ben bir sorumluluk gereği bu seçimlere gitmeliyim noktasında bir bağlılık olması gereken bir şeyden var. Bu bağlılığın olmadığını gördük. Çünkü hala e, bir önceki e, başkanımız, İstanbul Baro Başkanımız Mehmet Durakoğlu veda konuşmasında bu kurum çok önemli. Bu kurum çok önemli. Bu kurum son kale. Ya, bir, bir dakika hani iki tane kavranmış. Neden önemli? İşte bu nokta geçmiyor. Yani bu nokta avukatların büyük geneline geçmiyor. Orhan Apaydın efsane Baro Başkanı. Evet Orhan Apaydın efsane bir Baro Başkanı'ydı. Evet o e, baro şey olduğunda mühürlendiğinde kırdı o mühürleri. Ama peki sonrası hani başka alanlarda karşı karşıya gelecek gerçekten avukat topluluğunun sahiplenip haydi gitmeliyiz baro seçimlerine bu çok önemli bir kurum e, diyecek başka ne var? İşte bu eksik kaldı. Kale kale kale sürekli bir kale vurgusu var. Unutmayalım kaleler halkın girdiği alanlar değildir. Kaleler seçkinlerin ikametgahları gibi alanlardır. Yani bizden ilk önce bir köy kasaba olması gerekiyor ki ondan sonra bir şehirlere dönüşelim. E, fakat ısrarlı bir son kale, son kale, işte bu son kalenin e, yalnızlığının belki bence bir sonucu. Bu gençlik vurgusunun çok abartı bir noktaya gittiğini, yani öyle bir abartı noktaya gitti ki başkan adaylarına, herkese sorduğumuzda hangi müziği dinlersiniz diye şey yaptığımızda acaba rap desem Rap dinler misiniz? Evet rap dinlerim. Neden dinlersiniz? İçerisinde isyan kültürü vardır. Bana çekici gelir. Peki sizin isyanınız? Sizin isyanınız kreş açmak mı? Sizin isyanınız x-ray cihazını kaldırmak mı? Yani bunlar önemsiz olduğu için söylemiyorum. Tam tersine karşısındaki kitlenin tamamen apolitik olduğunu düşünerek, tamamen sadece ekonomik mes meselelerle tavlanacağını düşünerek bir söylen bir çalışma yürütüldü. Eve bu söylem, çalışmanın herkes, bütün gruplar birbirine benzedi. Benzeyince bunun bir çekiciliği de ortadan kalktı. Çekici gelmedi. Bence katılım meselesindeki en temel, yani bana göre vurgu buydu. Yani politikadan uzak durmak, politikayı sadece güncel siyaset olarak algılamak, bir politik e, alanı, özellikle hukuk alanında geliştirmek için... E, şey gözükmemek, hevesli gözükmemek. Yani varsa da gizliden yürütmek. Yani yok açıkta bunu tartışalım. Ee, bu tartışmanın kendisi çok ama çok önemli. Bu çok mayınlı bir arazi değil. Ha, mayınlı arazi olsa da en azından bunu tartışıp tüketmemiz gerekiyor ki bu bir heyecan yarar. İşte en heyecansız seçim denmesinin herhalde temel meselesi de bu. Bu sadece İstanbul barasına değil, Ankara Barosu'na, büyük şehirlerin genel barı, yani yansımasının nedir? Türkiye'deki genel siyaset tavasının ne yazık ki alt tarafta güncel olarak aşağı tarafa da sirayet etmesi gibi olduğuna iniyorum. Yani genç yaşlı hiç fark etmeden bizim ortaklaşabileceğimiz kavramlara ihtiyaç olduğunu düşürüz ve Türkiye'nin her ay sonu yaptığımız programda da gözüktüğü gibi çok fazla hukuk gündemi konuşuyor, Çok fazla politikayla ilişkisi konuşuluyor. Bu ne ilişkin olarak önerilen olmadığı bir seçim dönemiydi. Ondan dolayı da ben bir heyecan yaratmadım ve katılımın az olduğunu düşünüyorum. Aynur Evet, bence aslında benzer düşünüyorum. Bir kere baro avukatlar tarafından yönetilmiyor. Baro'nun bir idari düzeni var, işte müdürü var, memurları var, müstehtemleri var. Onlar zaten günlük bütün işleri yapıyorlar. Hep söyleriz, yani baro yöneticileri günlerce baroya gitmeseler baro kendi kendine tıkır tıkır işleri yapar ve imza meselesinde avukatlara yönetip kullanma ihtiyaçlar gibi. Yani ben artık aynı milletvekilliği gibi barocularımla bir bürokratik yapı oluşturduklarını ve avukatlık yapmaktan ziyade baroyu yönetmek, avukatları yönetmek gibi kendilerine bir misyon içtiklerini ve baroyu da ileride içine girecekleri daha yüksek siyasi mertebeler için bir atlama taşı olarak kullandıklarını gerçekten mesleğin ilerlemesi için e, hukukun üstünlüğü için hukukun üstünlüğü lafını ben sevmem hukuk devleti için e, demokrasi için insan hakları için e, çalışmak isteyip istemediklerini hep şüphe ile e, izlememize yol açtıklarını düşünüyorum. Bu genç muhabbetinden ben de çok sıkıldım. Çünkü herkesin ağzında bir katılımcılık, müzakerecilik var ama bu yalan. Bunun samimiğine de inanmıyorum. Çünkü e, gençleri içine alabilen e, gruplar hep kaybediyorlar. Çünkü kaybederken az önce e, sevgili Ümit'in dediği gibi, Ümit'in dediği gibi e, siyaset dışı, e, meslekçi yaklaşımları öne çıkarıyorlar. İdeolojilerden, siyasi tercihlerden e, korkuyorlar. Bu bir bakıma şöyle doğru. Biz aynı çatı altında e, değişik dünya görüşlerine rağmen e, bir arada olacaksak, tek barayı savunuyorsak, o zaman farklılıklarımızı da e, saygıyla karşılayan e, siyasi kesin kırmızı çizgilerle katılımı belirlemeyen bir e, katılımcılık içinde olmalıyız. Bu doğru ama bunun böyle olması yani demokrasi kanallarının katılım kanallarının açık olması insanların siyasetsiz, ideolojisiz ya da işte e, derssiz olması anlamına gelmiyor. Gençlere yönelenler, gençlere el atanların daha ziyade e, siyasi e, tercihleri ya da renkleri en aza indirgediğini, mesleği e, öne çıkardığını ve gençleri onurla ettiğini görüyoruz. E, Bunu tam tersi e, oluşunda, önce ilk şu an 20 yıldır iktidarda olanlar, onlarsa tam tersini yapıyorlar. Eğer genç olacaksan aramızda genç olarak aramıza katılacaksan, bizim kesin kırmızı çizgilerimiz var. Ancak bunları kabul edersen. Bizim aramıza girebilirsin diyorlar ve gençler hiç siyaset e, konuşulmayanlarla çok siyaset konuşanların arasında e, bir tercih yapmak zorunda kalırlar. Keşke bu tercihleri de bilinçli ve özgür şekilde yapabilseler, izleyebilseler ve kimin ne olduğunu kavrayabilecekleri bir bilgi ağı olsa problem orada. Yoksa herkes dilediği gibi e, bir ağızda katılımcılık var, söylemde katılımcılık var ama. Ben aslında e, kendileri üzerinden baro politikaları üreten e, grupların ya kendi siyasetlerinin öne geçmesini önemseyen, kendi kişisel ihbarlarını öne geçirmek isteyen kişilerin aslında gençleri hatta bırakın gençleri e, o istedikleri diğer avukatları da av olarak gördüklerini düşünüyorum ve bu geleneksel. Ee, seçim kazanma yöntemlerinden de gerçekten artık yıldım bıktım inanın genel kurula gidesim gelmiyor ve ilk günde kaçtım zaten bir yerde bir panel vardı oraya kaçtım. Daha kapıdan girdiğiniz anda üzerinize çullanıyorlar. Herkesin elinde buluşuyorlar rengarenk. Herkes sizin ona oy vermenizi istiyor. Herkes kendi grubunu tanıtmak istiyor. Yani bir, bir bakıma baktığınızda bir şenlik gibi, panayır gibi. Ay ne güzel, çok renkli tırtılık var, coşku gibi görünüyor ama aslında genel kurul sadece bir günden ibaret değil. Aslında karar organı genel kurul ve avukatlar bu genel kurulun vazgeçilmez temel unsurları, öyeleri, özneleri bu öznelerin Tüm mesleki yaşam boyunca etkili ve değerli olması gerekiyor, değerli görülmesi gerekiyor. O yüzden seçimden seçime, broşürlerin dağıtıldığı, insanların birbirinin peşinde koştuğu, propaganda yaptığı toplantılar, çalışma biçimleri gençlere komik geliyor bence, cici geliyor. Ee, birincisi söylemekse, gitsi bağlamak gerekirse baro yöneticilerini gençler baro bürokratları olarak algılıyorlar. Ben 37 yıllık avukat olarak, yıllarca baroda çalışmış olarak, kendimi de bu anlamda bu özel süreç içinde değerlendirerek e, baro bürokratlığı anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini, gerçek bir katılımın sağlanması gerektiğini, kimsenin kimseye nesne yapmaması gerektiğini e, düşünüyorum. Bunu e, yaratamadığımız zaman, bu konuda sınırlı bir çalışma yapmadığımız zaman e, e, adalete erişim kanallarını açarken, açmak isterken dahi hakkın öznesi olan bireyler, gruplar üzerinden toplum üzerinden değil, avukatların sorunları ve ihtiyaçları üzerinden meseleye der bakışımızdan dolayı hem toplum karşısında bir e, yeterli güveni ve saygınlığı göremediğimizde gençlerin bizim içimizde çok da istekli olarak girmediklerini giremediklerini girecek bilgiye ve kanala kolay kolay erişemediklerini görüyorum. Ve tabii ki 20 yıldır iktidarda olan baro yönetim yönetimindeki önce ilki grubunu da çok ağır bir şekilde eleştiriyorum. Çünkü kırmızı çizgileri o kadar kalın ve o kadar belirleyici ki onlarla aynı çizgilerin içinde kalmayan ee, sahanın dışına itilen insanlar ötekileştiriliyor. Zaten bu kale fetih muhabbetine e, Ümit Bey fazlasıyla girdi. E, bu anlayışı terk etmek gerek. Hem tek bir barotek baro olsun iddialarından e, yola çıkıp İkinci barıcıları eleştirip hem de burası kale veremezdik, tetik başkalarına na, kapayalım, bizim elimizde kalsın e, söylemini yürütmek muazzam bir çelişki. Mesela biraz sonra e, somut adaylar üzerinden de tartışırız belki. E, Ümit Bey e, adaylarla röportaj yaptı ve onların kısır özelliklerini... Diyasi e, özelliklerini, renklerini, vadilerini daha somut olarak, daha insani olarak, daha böyle dost ortamında paylaşmak istedi. E, farklı bir yaklaşımla e, adaylara e, ne okuduklarını sordu. İşte anayasa okuyan e, adaylar var. Yani okumaya devam etsinler tabii ki. Anayasayı okumalıyız. Günde beş vakit okumalıyız. Onu reddetmiyorum ama herhalde bir hukukçunun anayasanın dışında da şeyleri okuması lazım. Ve bir yıl orada bir yıl burada yeter ki kazanayım ama illaki kazanayım diye ortalıkta dolanmaması lazım. Gençler eleştirel bütün zorluklara rağmen bizimle aynı geçmişte bazı şeyleri yaşamadıkları için, belki bilgi eksikliklerinden, belki önemsemediklerinden, belki Avrupa Birliği'ne uyum süreci içinde büyüyen şehirli çocuklarla olağanüstü süreçlerde yaşayan ee, tekileştirilen ailelerin grupların çocukları bir araya geldiğinde bir kaynaşma da sağlanamıyor. Onun verdiği bir kopma bölünme gibi e, sorunlarımız da var. E, tam bir iletişim kuramıyoruz. Ben sorunun e, özne nesne ilişkisinde yöneten, yönetilen ilişkisinde kabul görme, ait olma e, saygı gösterme yani düşünüyorum. Şimdi, şimdi bu kadar söyleyeceğim dedim. Teşekkür ettim. Ama mı? Ben o zaman e, bu bölümle ilgili şunu söyleyeyim. E, hem Ümit hem de aynı söylediniz. E, aslında hepsi de aynı şeyi söylüyor. Ve bunların söylediklerinin çoğu da çok önemli. Tamam yani önce bu burası çok önemli. Burası bir kale bunu kaybetmememiz gerekir. Değerlendirmesiyle ilgili yaptığınız e, açılım da müthiş bence. Ama e, Genel olarak işte hukuk devleti, yargı, bağımsızlığı, avukatların sorunları, işte genç avukatların sorunları bunlarla ilgili ve avukatların günlük yaşamdaki sorunlarıyla ilgili herkes birbirine benzer şeyleri söylüyorlar. Fakat niye? Birçok belki de Ümit onunla ilgili de istatistik bilgiler verebilir. Genç avukat buraya gelmiyor. Şimdi onun için... Göksun şöyle bir örnek vermiş. E işte Douglas Adams'ın Ruhun Uzun Karanlık Çay Saati romanından bir alıntı yapmış. Orada diyor ki Baba Thor, bu gece Azkart'ta olmalıyım. Babam Odin'le yüzleşmeliyim. Büyük Valhalla salonunda. Sonra da ona yaptığının hesabını sormalıyım diyor öbür taraftaki soru diyor ki yani seni gallerdeki taşları saymaya zorladığı için mi? Hayır. Gallerdeki taşları sayılmaya değmez yaptığı için. <gülüyor> şimdi şimdi hakikaten e, belki genç avukatların kıdemli avukatların orta kıdemdeki avukatların yargıya, hukuka kısımlar e, ve de avukatlık mesleğine bakışlarında çok önemli ortaklıklar var. Belki çoğu bunları görüyor. Ama işte biraz evvel söylediğimiz barocu dediğimiz belli sürekli baro seçimleriyle uğraşan ben de dahil olmak üzere bizler e, öyle bir e, şey yapıyoruz ki ee, bu işinle, bu işle ilgili öyle bir sorumluluk üstleniyoruz ki bunu en çok biz biliyoruz. Gençler de gelsin bak kapımız açık, konuşalım bunları diyoruz. Ama oysa bu kadar söylenilen barocuların da söylediği değerli şeyleri sonuçta e, genç avukatlar veyahut da avukatlık mesleğine katılanlar e, artık Dersiz siz görmeye çalışıyorlar ve belki de e, soruna birazcık böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi mesela e, e, müzik arası vereceğiz. E, yani bence kesinlikle şöyle olmalı. Program benim. <gülüyor> programdan önce programdan önce Ümit'in bir müzik programı vardı Kaya Hanım. Ben dedim ki yok öbürü olsa daha iyi olmaz mı dedim. Sonuçta ama baktım ki aslında bu sorunun en büyük e, şeyi çıkmasını yaratan e, kıdemli avukatlar sustum ve e, Ümit'in önerdiği Kaya'nın şarkısını dinleyeceğiz. Ama Neydi abi, o? ama orada şeyi söyleyelim. Şimdi e, benim önerdim Kaya'nın e, beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum. Ee, şey e, önerdiği ise bu da gelir bu da geçer e, şekli aslında bu bir, bu bir kuşak çatışması tam tersine şu e, yani bu da gelir bu da geçer e, şarkısında şey var yani ya tamam ya yani bu olumsuz şeyler daha tam anlamadılar e, işte e, belki farkına varacaklar Hani o, orada bu söylem var Evet, ama, ama ben ama de önce ilkenin adam... 20 yıllık bu iktidarına rağmen halen ve de hatta birçok olumsuzlukların çözümsüzlüklerin nedeni de onlar olmasına rağmen mesela Metin Feyzoğlu'nu seçen önce ilke grubu olmasına rağmen ve sonra onu atlayan da önce ilke grubunun delegasyonu olmasına rağmen işte geldiğimiz nokta yine de önce ilke grubuna. Oy verilerekten e, işte onların adayı olan e, Sayın Filist Saraç başkanımız oy verdiler. E, ben de onun için şarkıyı ısrarlamıştım. <gülüyor> ben ondan... sadece şarkı arasına geçmeden sadece şunu söyleyerek ondan sonra şarkı arasına geçelim e, talebim var. E, bu şarkı genç avukatları için gelmesin. Bu şarkı e, Aynur Tunca Yazgan için, Bahri Bayram Belen için, Ümit Altış için, tüm avukatları için gelsin. Bizi anlamadınız ya biz ona yanıyoruz diyelim. Ben de şunu söylemek istiyorum. Kimse bana bu konuda fikrimi sormadı. İki <gülüyor> erkek oturmuşlar. Hangi müziği dinleyelim diye e, tartışıyorlar. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Keşke benim de fikrimi sorarsaydı. <gülüyor> <Söylenecek gülüyor> ben de gençlere sorardım. Kızıma sorardım. Söylenecek <gülüyor> söz kaldı. <gülüyor> doğru doğru Aydın ee, bu, bu konuda bizi bağışlayın. Ee, bir dahaki seçimlerde sizin istediğiniz müziği çalacağız. 95.0 açık radyoda hukuk güvenliği programı dünyanın en sayısal olarak e, çok üyeli barosu İstanbul Barosunun geçtiğimiz hafta cumartesi pazar günü yapılan genel kurulundan sonra Evet çok önemli bir e, e, gelişme oldu e, 1878'de kurulan İstanbul Barosu ki Türkiye'deki baroların kuruluşunun da tarihi bu. E, o tarihten beri İstanbul Barosu'ndaki ilk kadın başkanımız oldu Filiz Saraç. E, bu e, genel kurulla ilgili e, sorunları e, konuşuyoruz. Sorunları derken tabloyu konuşuyoruz. Çünkü işte bu kadar e, kalabalık bir baroda katılım oranı çok düşük. Üstelik de yani hukukun, yargının adeta çıkmazda olduğu bir dönemde ve bunun e, nedenlerini ve 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen e, halen e, işte şunları yapacağız bunları yapacağız vaadinde bulunan grubun e, bugüne kadar bunları niye gerçekleştiremediğini de e, böyle e, önümüze koyarak e, konuşmaya çalışıyoruz. E, Birçok yeni grup da e, seçimlere katıldı. Ee, yeni grup ama e, hepsinin de e, barucu olduğu yani yıllardır bu baro işiyle uğraştıkları e, görülen e, gruplar ve insanlar belki grupların içini değiştirmek imkanı var ama e, barucu denilen e, meslektaşlarımızın sürekli bu işi kendilerine meşgal edinmiş meslektaşlarımızın e, kapılarını kendilerine göre aralayıp kendilerine göre açmalarıyla bir sorunun haline gelen bir tablo var. Kimler katıldı için bu genel kurula ve farkları neydi? Çünkü siz aynı zamanda Açık Radyo'daki neredeyse üç hafta süren Baro Başkan adaylarıyla yaptığımız konuşmanın dışında hukuk politikte onlarla çok özel eee yaşamlarıyla ilgili çok özel sorular da sordunuz. İşte beğendikleri sinema, kitap, müzik, işte nasıl hukuk fakültesine girdikleri, avukatlığı niye seçtikleri, yargıç ve savcı niye olmadıkları gibi çok ayrıntılı sorular sordunuz. Siz şimdi bu grupların birbirlerinden farkını özetleyebilir misiniz bize? Şeyle söylemek gerekiyor. Mesela baro seçimi o zaman enleriyle şey yapayım. Bir de hemen kısaca grupları diyelim. Bence geçtiğimiz baro seçimin en en böyle manşetli kısımlarından bir tanesi iktidarda olan ve yine seçimi kazanmış olan önce iki çağdaş avukat grubunun bölünmesiydi. Oradan önce avukat grubu olarak onların mevcut yönetim kurulundan Elif Görgül'ü bir grup kurmuştu. Bu da herkesin seçimi kazanabileceği havasını oluşturan temel etmenlerden bir tanesi. Ama bir o kadar da önemli. E belki de herkesin bir önce oradan geldiği çünkü Çak'ın bölünmesiyle daha sonra önce ilke grupları çıktı ve onun işte yükseliş falan diğer gruplar çıktı. Çak e, bu seçime de e, kendi başkan adayıyla girmedi. E, i̇kinci kez oluyordu bu e, ve Çağdaş Avukatlar Grubu, Özgürç'ün Demokrat Avukatlar Grubu e, kendi aralarında bir aradayız şeklinde bir grup kurarak önce ilke Çağdaş Yükseliş Hareketi Başkanı da Yasan Kılıcı destekleden bir tekerleme gibi biliyorum ama zor böyle söylen önce İlke Çağdaş Yükseliş Hareketi. Şimdi böyle baktığımızda yeni olan grup aslında e, önce İlke Çağdaş Avukat grubundan ayrılmış olan önce avukat grubu ve son dakika... E, adaylığını açıklayan Türkan Kara bağımsız avukatlar ve yine e, önce ilki grubunun dış ilişkiler komisyonunda uzun süre görev almış olan Metin Uraç'ındı. Diğerleri bilindik gruplardı. E, daha önceki bir önceki seçimde girmiş olan gruplar. Nelerdi bunlar? Bağımsız avukatlar, Gülden Sönmez ki altını çizelim, Gülden Sönmez genel kurulda oyunu tek artıran gruptu. 101 oy daha arttı. Bir önceki seçimde 1050, bir önceki seçimde 956 almışken bu seçimde 1057 oy almıştı. Daha çok muhafazakar ve oğlu baraya gidecek diye tahminlerde bulunulan bir gruptu bağımsız avukatlar grubu. Diğer bir grup Milliyetçi avukatlar grubuydu. Hakan Çatak onun da oyu düştü. Şunu da altını çizelim. çok ilginç bir genel kurul konuşması vardı Hakan Çatak. Belki de en güncel siyasete dokunan Şey i̇şte milliyetçilik mi yoksa insan hakları mı dendiğinde biz insan haklarını tercih ederiz. Bizim anladığımız milliyetçilik e, bize eleştiri yöneltilen milliyetçilik gibi değildir. İnsan hakları temeldir şeklinde e, mimari bir. milliyetçiliği savunmuyoruz. Evet. Evet. Çok çok e, altı çizilecek bir konuşmaydı ve Boğaziçi eylemlerine de bir gönderme yapıldı. Yani e, belki de. Ee, dediğim gibi e, normal vaatlerin dışında e, politik e, güncel siyaset anlamında olabilecek e, en e, dikkat çekici konuşmaydı. E, yine onların da oyu düştü. E, 1109 oy almışlardı bir önceki seçimlerde. 891'e düştü. 200 18 oy e, düşüş vardı. E, diğeri önceki Çak Yükseliş Hareketi'de Hasan Kılıç'tı. Özür dilerim e, Ümitciğim. E, şimdi seçim sonrası bir takım e, dedikodular işte söylentiler oldu. Güya e, Milliyetçi Avukatlar grubu e, önce ilke e, e, Filist Saraç ekibine oy vermiş. Yani onların işte e, Atatürkçü, e, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, layık, işte, ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan bir grup olduğu e, inancıyla onlara oy vermiş diye böyle söylentiler e, oldu. Bu söylentinin dışında sosyal medyada bizzat bu söylentinin önceki Baro Başkanı Ümit Koca Sakal tarafından da dile getirildiğini söylemek lazım. Çünkü tweet attı bu konuyla ilgili ve Twitter'ında da paylaştı ve önce e, Milliyetçi Avukatlar grubuna teşekkür etti bu konuda. E, yani aynı Hanım'ın da vurguladığı gibi hani bu şey bu son kale savunulması gereken kale e, biz e, şey, içerideyiz dışarıdakilerin hepsi dışarıda. O dışarıdakiler içeri gelirse çok büyük sorunlar olur. Bizi içeride tutmaya devam edin ve bizi izlemeye devam edin şeklinde iyice artık yani e, daha statikocu bir görüş Ümit Kocasakal tarafından dile getirildi. Ama rakamlar bakıldığında Milliyetçi Avukatlar Kurulu'nun 100 küsür oyu falan düşmüştü. Yine önceki Çağdaş Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç zaten onunla Filistinler arasında gidip geldi seçim arasında. O da ikinci sırada tamamladı. 6.107 oy almıştı bir önceki seçimlerde. 6.425 oy aldı. 318 Oy e, toplam oyunu arttırdı. Tabii burada e, şeyi vurgulamamız gerekir. E, Hasan Kılıcı destekleyen tekrar söylediğim gibi bir aradayız grubu vardı. Yani e, Çağdaş Avukatlar ve Özgüçlü Demokrat Avukatlar onların da bir önceki seçimde aldıkları toplam 3.361 oy vardı. Yani e, tabii daha sonra bunun analizleri yapılacaktır, tartışılacaktır. Ama burada gözüktü ki üç tane e, e, grubun bir araya gelmesi sonucu. Bir önceki aldıkları e, oyların toplamı bir toplam yapmadı. Yani bir artı bir eşitlik olmadı. E, geneli buydu. orada Ölüm Burada çok böyle teknik e, tartışmalara girmek istemiyorum ama e, mesela Hasan Kılıç'ın başkan olaraktan eski yönetimden ayrıldıktan sonra baroyla bağlantısının azaldığı ve oylarının düştüğü ama işte bir aradayız grubunun desteğiyle ee, bu noktaya gelebildiği gibi bazı değerlendirmeler de var. Yani eğer bu bir aradayız grubu Hasan Kılıç, Başkan Hasan Kılıcı desteklememiş olsaydı Hasan Kılıç'ın oy oranı çok düşecekti gibi bazı değerlendirmeler de var. Tabii e, siz konuşmanızda birazdan belki Mert Erkaragül'le arkadaşımızın da yani eskiden ÇAK e, grubunda çok etkin olmuş ve bizim de Açık Radyo'daki önceki programlarında programlarımızda konuştuğumuz Mert Erkaragül'le güçlü olanıyla çok etkili bir çalışma yaptı. Belki de geç bir çalışmaydı. Eski İstanbul Barosu Genel Sekreterlerinden. Onu da değerlendireceksiniz belki. Yani Hasan Kılıç'ın oylarının bu miktarda olmasında bir değil birden fazla e, faktörün veyahut da e, parametrenin etkili olduğu e, sonucuna varabiliriz diye düşünüyorum. Ben sadece rakamı verim orada. Aynı oranın muhakkak e, özellikle Mertel Karagül'le ve diğer şeyle ilişkin tespitleri vardır bulunacaktır ama ben sana şunu söyleyeyim. Mertel Karagüllü 1314 oy aldı ve aslında Mertel Karagüllü bu yarışa en erken başlayan, adaylardan birisiyle. En erken ben başkan adaylığımı açıklıyorum diyen kişiydi. E, fakat e, bir önceki e, bölümde söylediğimiz gibi e, tamam etkin barı dendi ama öbür tarafta güçlü barı dendi. Yani e, şeylerin, söylemlerin birbirinden çok çok farkı yoktu. E, belki de e, genel kurulun ee, Aynur Hanım hani şeyi söylemişti gençler bunu gülüyor yani ben şöyle katılmıyorum komedi komedidir ee, 37 yıllık avukatta 40 yıllık avukatta komik bir şey varsa hep birlikte gülüyoruz yani bu genç ve özellikle onun dışındaki e, kesminde gençliği tablamak için apolitik olma durumunun kendisi toplam bir komediye dönüştü. E, en basitinden sonra belki genel kurulun en dikkat çekici özelliğiydi. E, Zannedersem Bahri Bey de Aynur Hanım da buna muhakkak dikkat etmiştir. Gerçi Aynur Hanım ilk gün olmadığını söylemişti ama e, başkan adayları konuştuğunda e, insanlar dışarıdaki kuliste yani e, toplantı salonunun dışında Bizim başkan adayımız konuşuyor. Hadi salonu doldurmalıyız şeklinde koşturup ondan sonra başkan adayı konuştuğundan her arada alkışlayıp başkan adayın konuşması bitince salonu terk ediyordu. Bu yıllardır böyle yine aynı şekilde oldu. Yani aynı komedi devam etti. Bir grup başka bir başkan adayının şeyini neredeyse hiç dinlemedi diyebiliriz. Ee, hadi dolduralım, hadi alkışlayalım. Bitti, hadi çıkalım şeklinde bir genel kuruldu. Belki de en politik anlarından bir tanesi de ee, yani biraz popüler komikliğine falan şey yapalım. Yine genel kurul sonrası Milliyetçi Avukatlar Grubu çırpınır da Karadeniz marşıyla bitirdi. Ee, bu marş e, söyleme e, kısmı e, aslında e, süre gelen bir geleneğe dönüştü. Ama e, neden söyleniyor, neden böyle bir şey var noktası hep böyle cevapsız kaldı. E, onu da tabii ki faşizme karşı omuz omuza şeklinde sloganlar bu seferde aldı. Ön ise o arada. E, Filis Saraç da son kaleyi e, işte 100. yılda bir kadın başkanı da olarak bu son kaleyi tekrar koruduklarını, e, bu son kalenin yine yok olmadığını, yine sağlam dimdik ayakta durduğunu söyledi. Yani e, herhalde bütün bunları aldığınızda, bütün bu senaryoyu bir bütün olarak okuduğunuzda ve izlediğinizde yaş farkı olmaksızın, bunun en azından temsilde adaleti içermediğini ve gerçekten komik figürler oluşturduğunu ve en en en önemlisiyle ben şeyi söyleyeyim daha fazla sözü uzatmayayım. Bu kadar önemli bir Türkiye genel seçimine giderken, bu genel seçimlerde seçim güvenliği gibi temel bir başlık tartışılırken ve bunun karşısında da bu seçim güvenliği konusunda aktif bir rol alacağı en önemli kurumların başında gelirken barolar Barolar ne yazık ki temsiliyetindeki o güçsüzlüğüyle beraber çok güçlü bir şey olarak, bir kurum olarak bu noktayı karşılayamayacaklar. İşte çok büyük sorumluluk eğer bir kale varsa şimdi önce ilki çağdaş avukat grubuna Ankara Barosu'nda da kazanan yönetime düşüyor. O da avukatların, gelmeyen avukatların, oy vermemiş avukatların tümünü mobilize ederek ve tümünün barusu olmayı becererek seçim güvenliğinin sağlanabilmesi açısından baronun aktif bir şekilde rol almasını sağlamaları gerekiyor. Herhalde önlerindeki en önemli olan restoran açma, ekstrem cihazları dışındaki en önemli hedeflerden bir tanesi de bu olmalı diye düşünüyorum. Aynir Hanım? Bence şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, kızımdan rica ettim kayıt sırasında. Sicil kaçıca gelmiş? 80 bin lira dayandı herhalde Sicil. Şimdi 80 binlere dayanmış bir sicil var. 56 113 kişinin de oy verme hakkı olduğu fiili avukatlık yaptığı söyleniyor. Ama bu, bu rakamın içinde akademisyenler var. Bu rakamın içinde emekliler var. Bu rakamın içinde aslında klasik anlamda avukatlık yapmayan 84 bine gelmiş. Bakın şimdi denizden e, kopya çektim yardım aldım 84 bin sicil var. 56 bin oy verme hakkı olan fiilin avukatlık yapan insan var ve bunların içinde de avukatlık giderek çeşitleniyor. Yani biz avukat deyince klasik avukatlığı anlıyoruz. Oysa baroyla hiç ilişkisi olmayan, sadece sonu danışmanlık yapan, sadece bilgisini yurt dışına, yurt dışındaki sermayenin Türkiye'deki e, girişimlerine hasretmiş bir grup var. Dolayısıyla tek tip avukatlık yok. Avukatların da ile ilişkisi teklif değil. Rahmetli Yücel Sayman biz büyük bir baro değiliz. Kalabalık bir baroyuz derdi. Kızardık ama çok doğru söylüyormuş. Gerçekten de bu kadar avukatın bir arada olması, aynı ihtiyaçlarla, aynı kendine özgü farklılıklarla bir arada yönetilmesi çok zor. Biz hepimiz söyleme geldiğinde, slogan atmaya geldiğinde tek baroyu savunuyoruz. E, farklılıklarımızla bir arada olmayı arzuladığımızı dile geçiririz ama bizim gibi bu olmayanlardan da haz etmiyoruz. Yani e, demin ile ilgili söylediklerimizi daha geniş zamanda ümitle değerlendirmek isteriz. Daha rahat bir ortamda ya da bir buna öz program yapıyoruz ama avukatların dünyece hali kadar alınacak halleri de var. Ee, genel kurul'a gelinmemesinin bu kadar çok ıı, az ilgi gösterilmesi %40, %60'ı gelmiyor yani yarıdan fazlası gelmiyor. Birinin nedeni var. Birincisi o kadar kalabalığın şehrin bir noktasında buluşması fiziken çok zor. Niçin sanal ortamda, dijital ortamda oylama yapılmaz? Pek çok meslek odası bunu yaptı diye getirilen bir eleştiri var. Ve e, inanın şu söylendi. Hani ben avukatları böyle e, farklı göstermek için de getirmiyorum ama ihtiyaçları, durumları farklı olan meslektaşlarımız da var. O kadar uzak yere çocuklarını bırakarak ya da sağlıklı sağlığından kaynaklanan nedenlerle ya da ekonomik nedenlerle gelemeyeceğini belirten ııı e, avukatlar da var Yanılmıyorsam olsam bin arkadaşlar ben çok ilgilenmedim bu dönem kimseyi yaratmak istemem mazeret var yani mazeret verme hakkını avukatlar yerli yersiz ilgili ilgisiz kullandılar bir kısmı mazeret bile e, göstermedi gelenlerin bir kısmı da boş oy verdi Boş oy verenlerin, mesela şey, Sedat Peker'e de 25 tane de oy çıktı bir yerde bir şey okumda oldu mu bilmiyorum ben sandıklarda da gezmedim. Şimdi boş oyların bir kısmı da tepkiselse, yani işte memnun değiliz, hiçbiri beni karşılamıyor ise bir kısmı da gerçekten işte ben akademisyenim, oy vermeye hakkım yok, aslında bu oyunun gerçek bir etkili bir üyesi değilim gelecekte tarife fiyatları insanlar da vardı. Dolayısıyla bir kere bu katılım sorunu, yüzde sorunu daha geniş bir perspektifle konuşulması lazım ve parasını, ekmeğini avukatlık yaparak kazanan genç avukatlar ya da yaşlanmış avukatlar ya da e, şu anki siyasilerle yakın ilişkide olmadığı için iş yapma kapasitesi, giderek daralan avukatların bir geçim sıkıntısı var. Ee, ekonomik bağımsızlıkları sağlayamama ve istedikleri zaman istedikleri yere gidememe sıkıntısı var. Bu tabii ki genel kurla çok doğru orantılı yansıyor. Ben hani yüzde yedin üzerinde bir katılımı da beklemiyordum doğrusu. Ee, geçen seneden daha kötü oldu. Çünkü geçen seneden daha kötü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, Merser'le ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bahatlerin çıkışı bir grup yapısıyla ilgili bir çıkış değil. Geçen seneki divanını yönetirken çok başarılıydı. Herkesi tatmin eden bir genel başarı lise yakalayınca herkes ona dedi ki biz artık önce ilkeden bıktık. 20 yıldır varlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Her şey geriye gitti. Çağdaş Afakatların ileriye götürdüğü, geliştirdiği pek çok şey orada da geliştirilmedi, katılamıyoruz, var olamıyoruz. Sen de terbiyesiz, hadi sen de kazanalım, tekrar aday olmaz mısın dendi. Beşiklik değişik çevreden. O da bunu ciddiye aldı. İlk e, yılbaşında Filistel Aç kendi grubunda açıklamıştı biliyorsunuz. Sonra dayanılmasam Nisan ayında mı? Ön seçimle e, ben tarihleri iyi bilemeyebilirim belirledi. Haziran başında Mertal adayını birlikte ama Mertal her bir çıkış yaptı. Ee, geçmişte e, saygıdığı avukatlığa duyulan e, baro içindeki genç yaşına rağmen, 28 yaşında baro yönetimine gelmişti. Çatışkandığına duyulan sevgi ve saygıyla e, ona güvenen insanlardan oluşan, e, birbirini tokta belki de tanımayan insanlardan oluşan bir listesi vardı. Ben mesela pek çok e, adayı tanımıyordum. Ee, dolayısıyla e, şu artık bir geri aradayız diyen arkadaşlar mesela yerlerinde dursalardı ben onlara oy verecektim. Ben yani sok iki seçtim de Eren Keskin'e ve sizin, e, uçara oy vermiş biriyim. Yerlerinde durmadıkları Hasan'la gittikleri için ben vermedim. Mert'e e verdim. Şimdi seçimi kaybetme nedeni olarak eleştiriyoruz. çok komik. Yani yerinde durmuyorsun. Ne bir, bir, bir olmayan biri ve birlikte oluyorsun. Sonra da yeni yapılmak, yeni grup kurmak ya da yeni liste yapmak isteyenleri eleştiriyorsun. Yani seçim varsa herkesin seçilme, herkesin aday olma hakkı var. Kimsenin peşinde koşmak zorunda değil. Bakın sorun saygın baro değil. Sorun birbirimize özne muamelesi yapabilmek. Bu insanların saygınlığı kendileriyle getirip, kendileriyle götürmesinden de gerçekten sıkıldım. baroda da bu tür söylemlerin hala varlığını ve etkisini Gerçekten beni üzüyor. Gençler ki ne düşünüyorlar? Zaman yok. Ben şimdilik burada teşekkür ederim. Evet son bir dakika içindeyiz zaten. Bitmek üzere. E, gerçekten bu bir e, avukatların mesleki kuşak çatışmasından mı bu ilgisizlik barolara veyahut da e, işte mevcut baro yönetimi e, siyasi açıdan daha güvenli bir liman onun için oy veriyoruz e, anlamında bir sonuç mu? Bu, Bunları belki de tekrar bir çalıştay bile yapabiliriz, konuşuruz. Ee, o zaman İstanbul Varosu Genel Kurulu'yla ilgili daha evvelki 3 hafta yaptığımız başkan adaylarıyla yaptığımız e, görüşmeleri, programları ve bugünkü genel değerlendirmeyi burada bitirmiş olalım. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.